Tarama Ucu Gündemin çizgili taraması Hazırlayanlar Turgut Yüksel ve Seyit Ali Aral İyi akşamlar 94.9 Açık Radyo'da Açık Dergi içindeki köşemiz tarama ucundayız İyi akşamlar Kapaklardan başlayalım Haydi bakalım. Sen mi, ben mi? Sen ben başla. Ben başlayayım. Leman'ın kapağında aslında bütün dergiler ortak kapak yapmış gibi. Çünkü zaten e, gündem ortak yani memleket hafifçe yırdanmaya başladı. Leman'ın kapağı savaş tamtamları ile ilgili. Uykusuz'un kapağını hemen geçiş yapacak olursak. Uykusuz daha sert bir kapak yapmış. E, Cumhurbaşkanımızı e, papatya falı bakarken çizmiş ama... Bir hayli değişik ve bir, güzel bir kapak. Kendisi bir dev gibi masallardan, efsanelerden fırlamış. Bir kabristana bağdaş kurmuş. Tek tek mezar taşlarını söküp arkasına doğru fırlatıyor. Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor diye. Ben ben beğendim. Evet bu şey bu haftanın hakikaten Birinci kapağı diye de adlandırabilirim. Hem içerik olarak hem de çizgi ustalığı, evet. yaratına atmosfer, o tedirginlik, tuhaflık verilen şey ve... Tam gece yarısı gibi yukarıda ay var. Tabii tabii. İşte dolunaydaki gibi yani gerçekten şey usta işi bir kapak olmuş. Evet. Ellere sağlık, akıllara sağlık. Evet. Pengöy'ün kapağında da e, gene tabii ki şey var. Savaş var. Evet. Nadiren kapakta gördüğümüz başbakan. <gülüyor> kapakta genelde hep cumhurbaşkanı oluyor. O yani. Asla şeyden inmiyor. Yani ee, şu anda da aslında başbakan gibi değil de daha çok bir e, hani... Anketör, anketör, anketör gibi. Tabii. Yani. Ee, o da şey elinde not kağıdı ve bir vatandaşa soruyor. İyi günler bir anket yapıyoruz da yarın savaş çıksa oyunuza hangi partiye verirsiniz? Bunu da göndermesi güzel. Yani evet. e, amaç oydur ve bunun için her türlü şey mübahtır şey içerisinde e, gidiyor. Yalnız şey de uykusuzun kapağını beğenmekle bir, uykusuza şöyle bir eleştiride bulunacağım. Ben uykusuz takriben 3-4 haftadan beri gündem sayfasını bire indirdi. gündemin bu kadar da. Tabii ki şey yayından önce de konuşuyorduk. Yani haftada 2 tane 3 tane daha Derginiz ah dergisi çıksa çıksın. gündemi yakalayamaz ama e, olgu üzerinden işlemek denilen şey var yani gündemi Hı. yakalamayı zaten gazeteler ve haber ajansları televizyonlar yapıyor e, yani daha fazla şey e, karikatür olması gerektiğini düşünüyorum bir dost eleştirisi olarak e, içeriye geçelim tamam e, şimdi içeride de şey var penguin de. İki tane paralel bir durum yakaladım ben. Hı hı. Birincisi Tango'nun açılış karikatürü e, bu yeşil yolla İyi. ilgili e, bir şey işte birisi <gülüyor> ağacı kesiyor bir görevli Diğer bir halkta da şey diyor ne yapıyorsunuz diyor terörle mücadele yapıyoruz hı hı. diye cevabını veriyor. Bunun spotu da şöyle, AKP'li Süleyman Soylu Doğu Karadeniz'de yaydaları birbirine bağlamaya amaçlayan Yeşiloğlu projesine karşı yapılan eylemleri PKK ve KCK'nın bölge sızma çalışması olarak derdendirdi. Şimdi bu cebimizde dursun, hı hı. E, hemen karşı sayfada da şey var... E, Yani karikatürünü çizmeye gerek var mı? Durum karikatürde ama tespit olsun diye. Eski manken Tuğçe Kazas Anadolu Ajansı'na suç saldırısı hava operasyonunda ilişkin açıklamalarda bulundu diyor. Hı hı. Karikatürde de kendisini çizmişler. Savaşların olmadığı bir dünya istiyorum. Klasik manken yarışmasında, güzel yarışmasında. Yeni <gülüyor> yıldaki dileklerden <gülüyor> de ilgiler. Sonrasında devam ediyor. Tabii erken seçim çıkarılırsa o ayrı. Şimdi <gülüyor> şey vardır ya... Hmm eski bir laf bir e, siyasi düşünceyi anlamak için önce onların kanaat liderlerinin bilgi birikimini okuyacaksın. Evet. <gülüyor> diye e, ve şimdi Tuğçe Tuğçe Kazı'sın okumuştum ben zaten bu olduğu için şunu söylüyor. Verdiği şeyde demişti. İşit'in kuruluş amacı PKK'ya meşrulaştırmak. Hedeflerinden biri de İslam Rönansansı'nın başlatanı Orta Balkanlar için çok güçlü bir dillere dönüşmüş olan, demokrasiyi kimsenin savunmadığı kadar savunan Erdoğan'ı zayıflatmak istemesi. Şimdi şirketin amacının e, şey bu şeylerden Erdoğan'ı zayıflatmak. E, Süleyman Soylu'nun söylediği şey, e, yeşil yolu... Amacı şey, engellemelerin amacı. Engellemeyin bilmem neyle ilgili olan bir şey. Şimdi havalık de cumhurbaşkanımız bu sıcaklarda şey de olabilir. Yani bu bakış açısına girdiğiniz yani. zaman buradaki şey kelebek etkisini <gülüyor> oraya doğru gidebilir. Bir de tabii ki buradaki iki karakterin de biraz yakından tanımak lazım. malum şey biraz da magazin figürü olduğu için Tuğçe Kazazı biliyoruz. Evet. Süleyman Soylu'yu hatırlamakta fayda var. E, çok güzel. <gülüyor> e, şöyle bir 3-4 yıl geriye dönersen. Tabii tabii 2008-2009. Şimdi bilmeyenler için eski Demokrat Parti şey. genel Parti başkanıydı. E, şeye karşı e, muhalefet yapıyordu. Mecliste şey olmadı mı rağmen. Şimdi bazı söylediklerini bir hatırlayalım. 2008 yılında Demokrat Parti ilk kongresinde benim memlekette... <gülüyor> Şunu söylemiş. Tayyip Erdoğan diyor ki durmak yok yolsuzluğa devam. Hani millete efeleniyor ya. Efene, efeleniyorsun ya. O kıyı, o yakınındakilere efelensene. Ağzından bir laf kaçırdı. Etrafında bu tür kişiler olsa temizleriz dedi. temizlese adam kalmaz Tayyip Bey. Bey. Adam kalmaz. Etrafına bir bak bakalım. Sonrasında şey olarak tanımlıyor. AKP ve CHP arsenikli hmm. partiler olarak tanımlıyor ve Başka konuşmalarından bazı şeyleri bugün yine gazetede eski şeylere bakıp buldum. Başbakan parça olmak istiyor. Bu hükümet tez zıkkımın kökünü göstereceğiz. Hükümet yolsuzluk çukurunu içinde başbakan rantın babasını getirdi. Atı üzerinde duramayan bu ülkeyi yönetemez. Bütün bunların hepsini söyledim bu adam? Kayıtlı. <gülüyor> Herkese çatan ve kaos yaratan başbakan var. Paçalarından yolsuzluk okuyor. Şimdi hani şey var diyor dün dündür bugün bugündür yani kısaca yanarca. <gülüyor> Bunun bir başka <gülüyor> versiyonu da var biliyor musun? O da enteresan. Noman Kurtulmuş. Onu da başka bir programda du, tabii, konuşuruz. Tabii. Şimdi buradaki üstleri şeyleri şu an Hı. daha yakın zamanda da şunu söylemişti. Yani şeyden başbakan parça olmak istiyor. Önce söyledi tedaviden önce tedaviden ben sonra, sonra e, şöyle diyor. Tayyip Erdoğan Türkiye'nin 50 lebet ve edebi başkanıdır. Öncesinden ne demişti? Bir başka cümle daha var. Ee, AKP mensupları uzun zamandır genel başkanları ve başbakanlarını başbakan da kendini parçalık olarak görmek istiyor. Hani şeyler olur ya, arabayla gidersin Elfra'yla çekilir. Diye. 180 derece totasını <gülüyor> attırırsın arabanın. Şey siyasetteki karşılığı bu galiba. De yani bu kadar Tabi hızıyla nasıl olur? Numan Kurtuluş da öyleydi. Yani evet. evet bir şey olarak gidip, Karun olarak gidiyorlardı falan da filan da. Şeyde o, o yani aslında biraz hayal kırıklığı olmuştu benim için çünkü yani kendisini takip ettiğim süre içerisinde AKP'ye girmeden önce hani insanların hem dindar hem dürüst olabileceğine dair bir umut olmuştu benim içimde. Hı hı. E, fakat öbür partiye geçince yani AK partiyi geçince e, Twitter'da attığı bazı e, mesajlar var mesela İşte nükleer santrallerle ilgili, ormanlarla ilgili vesaire, işte kendisini ağaçlara zincirlemekten falan bahsediyordu. Parti'ye geçtikten sonra tweetlerin hepsi silindi. <gülüyor> Temizlik operasyonu. İşte Ama tabii. burada şey bir şey yapayım. E, dindar ve dürüst olanlar tabii ki var. Ben şeyle ilgili. Politika, Politik tabii. O kısmı tutmak için vurgulayalım bir şey ilgili. Yok kalp kırmayalım. Yani, evet evet. Ya öbür türlü zaten şey gibi politika. Biraz insansız hava aracı tanımlamasına... <gülüyor> Benziyor <değil mi? gülüyor> Yani yoksa bu, bu derecede keskin dönüşler nasıl... olabilir şey de öyleydi ya, hatırlarsın. Ee, Yiğit Bulut. Oh, o zaten. zaten çok şey... Ay yuka çıkmış şeyler evet. vardı. verin <gülüyor> İki tane tavancan bir sürü mermin var demiş son. Ama telkinizliğe inanıyor. Telkinizliğe karşı ne yapacak Doğru. Tedekinezi mermileri havada dururur. <gülüyor> Matrix gibi. <gülüyor> yani çok zor, çok zor insanların işleri. Evet, yani biz de bunlara maruz kalıyoruz ya. Aa. Neyse sende ne var? Bende ne var? Uykusuzun, ee, evet, iç kapak. ilk kapaktan sonra iç sayfa. Hmm. E, Bülent Arınç'ın. Aslında Bülent Arınç bu hafta çok daha performansı olarak yukarıda ve bekleneni çok üstünde evet. bir e, e, şey sergiledi nasıl diyeyim, demeçleriyle... Bir seyit olarak sus. Getirteceği bir onlardır. Yani onun bir demeci vardı geçen haftadan kalma Bülent Arınç, bunlar suç makinesi diyerek evrensel ve özgür gündem gazetelerini hedef gösterdi. Bu iki gazete de yani hani bak 90'lardan biridir. Hani defa defaten bombalanmış. Muhabirleri öldürülmüş. Tabii. Hatta gazete dağıtan normal Kendimin çalışan gazeteci olmayan hı hı. insanlar dahi yol ortasında takır takır vurulmuş e, bir basında belki en fazla kayıp veren e, kurumlardan evet. bir tanesi. Ve hani saygı duymaktan başka diyecek hiçbir şey yok. Fakat karikatür çok acı. E, Bülent Arınç çizilmiş. Dişlileri söktük ama makine hala çalışıyor diyor. Arkadaki duvarda da e, öldürülen... Evrensel e, ve Özgür Gündem gazeteci, e, gazetesinin e, muhabirleri var. Aralarında hı hı. Metin Göktepe, Musa Anter, Ferhat Tepe, Metin Alataş gibi. Şimdi evet. bütün isimleri okuyup acıları değiştirmek istemiyorum. Evet. E, genel bir şey haline aldı böyle lokantaya gidersin bir menü gelir ya. İşte hı hı. başlangıç, ara sıcaklar, ana yemekler vesaire. E, bu politik e, devinim içerisinde sanki... AKP'nin elinde bir menü var. Menüyü açıyor. Önce gazeteciler. İşte sonra e, karşı düşüncede olan insanlar hani bunlar illa politikacılık olmayabilir. İşte tabiat severler olabilir. Hı hı. Sanatçılar olabilir. Ya da herhangi e, bir konuda bir STK'da duyarlılık konusunda insanların dikkatini çekmek isteyen birileri olabilir. İşte yok sonra... bunun şeyde o kadar kurumsal olmasına gerek, de gerek yok. Bu şeyde sayılıyor işte. Solcu, Ateist, evet. zerdüşçü, Zerdüş. Zerdüş, işte, Alevi, kadın eşciğsel, mıdır, kız mıdır, <gülüyor> çapulcu, ayet <Hatta> O gider. <gülüyor> Şimdi bunları <sinirlenme> tek tek <gülüyor> söylemek istemedim de yani. <gülüyor> yani Direkt burada da bilemiyorum nasıl nasıl bir kafa, nasıl bir anlayış. Burada da şey var yani bu e, şeye denk düşen ya sansürün kaldırılışı. <gülüyor> kaç yüz 7 yılı? Evet. 24 Temmuz'da yani yayın yasasının işte sansürün kaldırılması ama 4 yılda getirilen yine tam Gandhi köşesinden almış mulan da bakayım yayın yasağı 150'nin üstünde. Hmm. Yani şey, tabii pasif şeyin kaldırılmasıyla birlikte şey. o. o bu söyleniyor ama aynı zamanda da bu hafta olan şey var işte sınır operasyonları yani 46'lar hmm. operasyona gittikten itibaren şey yani şu anda ismini sayamayacağım ama şeyler Ee, bir sürü haber yani, sitesi sendika ortdan tut kürt tabii, haber tabii, tabii, ajansları tabii. ve sitelerine dar hepsine çat social uzantı örneğin sendika uzantısını değiştirdi ona da e, geldi ve Bu kişilerin şey, e, yani haber veren gazetecilerin e, sayfalarını da engelliyorlar, Twitter hesaplarını tabii, da engelliyorlar. Yani tabii. zaten bundan önce e, internet özgürlüğü konusunda yerlerde sürünüyordu ülke. Hı hı. Şimdi iyice yani böyle birkaç şey altına gömmeye tabii, başladılar. Yani işte Blanter'in için o gün de konuşması ve hı hı. bunu konuşurken iki gazeteci suç makinesi olarak itham etmesi, sonrasında diğer haber. ...sitelerine yayın yasağını konması... E, ...107 yılda pek bir şey olmamış yani. Yani 108 yıl öncesindeki gibiyiz. Bir de bununla ilgili şey vardı... ...bu sansürün kaldırılması ile ilgili... ...Twitter'da güzel bir... ...ya yani şimdi ismi yanlış hatırlıyor olabilirim... ...bir başkası da karıştırmayayım diye şey vardı. Sansür kaldırıldı ama gazetecilik ne zaman kaldırıldı. Evet. <gülüyor> evet şimdi... E, ...şeyde de vardı... ...Penguen'de de işte karikatürün kurt yandaş medyada savaşçılıkları başladı hakikaten öyle. Tabii. Şöyle uçarız, şöyle tek matırız, şöyle uçan tek motoruz. 7, 7 Haziran'dan önce e, herkes, e, barış <gülüyor> <gülüyor> herkes barış güverciniydi. Herkes barış güverciniydi ve yani her şey yoluna girdi. Tabii. İşte AK Parti başa gelecek vesaire başkanlık carturt derken bir ay 60 gün içerisinde Geldiğimiz nokta bu. Demin F-16 dedin de hı hı. benim aklıma bir şey geldi. <gülüyor> aslında e, Uykusuz'un sayfasında da bu işlenmiş. Yani biliyorsun aslında bir savaş uçağından bahsediyoruz. Ve hani o savaş uçağı da birçok şeyin sembolü olmuş durumda. Hani giden evet. tut bu, e, en son hava operasyonlarının yapıldığı. Uzatmadan geçen hafta AKP Genel Başkanı Yardımcısı Yasin Aktay Çok güzel bir espri <gülüyor> yaptı. ve hani, O şeyi tweetlemiş, retweet yapmış. Evet. Retweet <gülüyor> yapmış ama yani hani bunu retweet yaptıktan sonra açıklaması da şey hani... Gülelim eğlenelim. Gülelim eğlenelim <gülüyor> ya da o anda komime gitti aslında sonra düşününce falan değil. Bu mizahtır ve hani e, gülme eğlenme hakkımı da sonuna kadar kullanıyorum gibisinden böyle saçma sapan bir şey söylüyor. Aa, hem güldürelim hem düşün, düşündürüm. Düşün. <gülüyor> <gülüyor> Bence girmeyelim o topa. Karikatür şey burada AKP Genel Başkanı Yardımcısı Yasin Aktay F-16'lar Cihangir üzerinde alçak uçuş yapsın içerikli tweet, tweetini espri olsun diye e, yaptığını söylüyor. Altta da bir tane cep telefonlarında WhatsApp gibi programlarda kullanılan <gülüyor> <Emotion>. bir emoji yüz ifadesi var. O hiçbir şey ifade ettiğini. <gülüyor> Enteresan ama yani mesleğine baktığınız zaman kendisinin aslında bir... E, Sosyolog olduğunu hı hı. görüyorsunuz işte yani hani eğitimi vesaire ama sosyologdan bir ideoloji ideolo <gülüyor> geçiş süreti de bence sanırım bir F-16'dan hızlı <gülüyor> of Ya bir de yani bu kadar mizah düşkünlüyseler mizah dergilerine karikatüristlere bilmem neleri açılan davalar Ne? Yani biz de yani onlarda mizah yapıyorlar. Biraz gülelim biraz düşünelim. O başka. <gülüyor> Olmaz illa 16 Şeye takmış durumdalar ama e, Cihangir. Yani bir bölgeye takmış durumdalar. Cihangir ve Nişantaşı'yı. Nişantaşı etiler üçgeni. Şeyde Şeytan de, üçgeni Evet <gülüyor> Yalçın Akdoğan da geçen onu söyledi. Hı hı. Dün, e, iki gün önce Demirtaş'ı eleştirirken işte arkasına e, oranın rüzgarını aldı. Hı hı. İşte ekseni değişti vesaire. ...ben şeyden şüpheleniyorum aslında... ...hani her şey bir yana sanırım... ...yakında o bölgede bir kentsel dönüşüm... Başladı. ...benim de aklıma o gelmişti... <gülüyor> ...kentsel Önceden dönüşüm... ...böyle ufak ufak yemliyorlar gibi sanki... Ya ...bir de şey de olabilir ya... ...F-16 oradan üç tank geçirsek... ...sonra ek iki mizah ee, yaptık... ...yani hani Ezgi'den belediye gelirdi... ...işte katolar, dozerler gelirdi... ...işte çocuğumu keseceğim diye adamlar çıkardı... ...şimdi adam bayağı... ...savaş uçağıyla geliyor... <gülüyor> Yani evet yani Ay. kentsel dönüşüm bir şey bir başka şey ama yani ben Cihan bu kadar şey olduğunu bilmiyordum etkili yani. durduğunu onu da bir sosyolog aracılığıyla öğrenmiş, öğrenmiş oldunuz değil mi? Evet Allah hadi Allah bir şarkı Allah. dinleyelim hadi bakalım Perata Hingo'dan dinleyelim Ines adlı parça manası saf ve kutsalmış hadi bakalım. Că mă trage 11 minute și stăm unde trebuie să fim. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Bir tane tuhaf bir şey vardı geçen hafta. Gene Faruk köşesinde olan şüpheliler diye. Hani fotoğraflar çıktı ya. Altı şey, tane genç böyle yöresel kıyafetler hmm. girmiş ve evet. şey. karakol basacaklar diye yakalandı. İşte silahlar vardı yanında diye. Şey, düğüne gidiyorlarmış yerel kıyafetlerle. Orada <gülüyor> bırakılmış. Evet. Yani düğüne giden şeyleri ama işte yani servis şeyi bu. Yani. Senin mevzular var. Benim mevzular iki tane birbirine çok benzeyen hı hı. karikatür var. Bir tanesi ufak kenarda. Başlığı şu. Erdoğan'ın liderliğinde terörle mücadele adlı adı altında erken seçime giden yol hazırlanıyor. Biliyorsun yeniden seçim, yeni hı hı. seçim ismini de değişik telaffuz ediyor ee, AK Parti. Şey var, Cumhurbaşkanı bayağı sabi bir suratla ya erken seçim ya erken ölüm şeklinde. Hı hı. Son sözü söylemiş karikatürde. Aslında da haklı. Çünkü e, bayağı öyle bir hani isteyen algı operasyonu desin, isteyen hani domino prensibi desin böyle bir şey başladı ve tıkır tıkır gidiyor. İşte iki gün önce de en son mecliste bir oylama oldu. Biliyor musun? MHP hayır oyu verdi. Ben çok şaşırdım. Demek ki hani bahçeli Ümit Özdağ ve diğer o partinin ileri gelenleri. İşte şehit düşen o askerlerin, polislerin, katillerinin kim olduğunu ya da neden olduğunu merak etmiyorlarmış demek ki. Hı -hı. Ey hayırlı olsun dedim ben de yani. Ve hani gittikçe e, CHP ile de HDP'yi eş tutmaya başladılar. Hı -hı. Yani şey geriliyor. E, tel geriliyor. Ama aynı ipin üstünde bir sürü insan ve koca bir ülke var. Bakalım ne zaman kopacak? Yani şey ayrımı... Uluyev şimdi sen HDP ve CHP dedin. Her ikisi de dokunulmazlığın kaldırılması için bize haber denemiyorsan değil mi? Her oraya meru girdi adam. Diğer iki parti verecekler mi bilmiyoruz. Sence? Biliyoruz. Bir de şey işte bu yani terör olayları araştırılması için komisyon kurulsun. Her ikisi de önerdi. Diğeri nerede de şey ee, yani bir yandan da itham, edinen, itham edenler e, tuhaf yani. Bugün hep şeyi konuştuk ya. Söylenen farklı, yapılan, yapılan farklı. farklı. Evet. E, önceki söylenen farklı, şimdiki söylenen farklı. farklı. Bilmem evet. neler falan. <coughs> tema oraya doğru kayıyor. Doğru kayıyor ama hakikaten şey yok. Birbirinden yok bir farkı evet. e, derler ya. Öyle bir şey. Evet ikinci karikatürde Onun hemen çaprazında ee, Bir oda var odanın gerisinde Sanırım Cumhurbaşkanımız e, Dudaklarından Ve üstündeki hani bıyık şeklinden Anlaşılıyor içeriye uzak perspektiften Bir a, bürokrat girmiş 50'ye dayandı efendim diyor İşte Cumhurbaşkanımız da oy oranımız mı Diye soruyor Hayır ölü sayısı diyor Evet gerçekten bir evet. hafta içerisinde 50 kişi Asker, polis ve sivil olmak üzere. Evet, kayıp verdik evet, evet. diyerekten bu haftayı da böyle kapatalım. Tamam o zaman. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Tarama Ucu Gündemin çizgili taraması Hazırlayanlar Turgut Yüksel ve Seyit Ali Aral.